İyi haftalar. Açık Radyo'da hariçten sanat programındasınız. Ben programcınız Çeleng. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileli bir program hazırlamak istedim sizlere. Guerrilla Girls odamda. Az önce girişte size dinlettiğim bölümde Guerrilla Girls'ün 2012 yılında Amerika'da Walker Art Center'da yaptığı sergi için Guerrilla Girls'ün her biri anonim dünya sanat tarihine geçmiş E, sanatçıların yani kadın sanatçılardan birinin adını örneğin Frida Kahlo gibi bir isme kendilerine isim olarak e, belirleyerek verdikleri demeçlerden biri gerçek adlarını hiçbirinin bilmiyoruz. Her zaman da alameti farikaları olan e, goril maskeleriyle karşımıza çıktıkları için simallarına da aşina değiliz. E, 35 yıllık bir kariyerleri var 1985 yılından günümüze. Bu kariyere yer veren 35 yıllık sanat ve politik hatta pratiklerini kataloge eden bir kitap yayınlandı. Yakın zamanda Ekim ayında Chronicle Books'tan, onu gündeme taşımak istedim bu vesileyle. Adı Guerrilla Girls' The Art of Behaving Badly, kötü davranma sanatı olarak tarif edebiliriz, belki Türkçeleştirebiliriz bunu. 200 sayfalık bir kitap ağırlıklı olarak sarı ve pembe bu parlak neredeyse neon renklere yer veriyor. Ve günümüze kadar onların çalışmalarından örnekler bizimle buluşturuyor. Pek çok imaj içeriyor bu kitap. Amazon gibi Google Books gibi pek çok. Çevrim içi, dijital platformdan satın almak, edinmek mümkün. Bu alanda önemli kitaplardan biri, biri olduğunu e, düşünüyorum. E, Metropolitan Müzesi için, MoMA Müzesi için yaptıkları, onları eleştirdikleri posterler, bunların güncellenmiş halleri var. E, tabii ki onların her zaman katı, ...araştırmaya dayanan, istatistiklere dayanan e, verilerle yaptıkları işlerden örnekler var... ...ama mizahı, eleştiriyi e, hiçbir zaman e, geride bırakmıyor elbette. E, dediğim gibi grubun temsilcileri her zaman goril maskesiyle karşımıza çıkıyorlar. Örneğin Frida Kahlo grubun temsilcilerinden biri. Tabii ki e, gerçek adı bu değil ama bununla ilgili e, bilgiler veriyor. Hazır bu dönemde onların sanat alanında ki eleştirel özellikle sanat kurumsal eleştiri bun alana getirdikleri feminist bakış açısı eleştiri protestolara iyi bakmak lazım zira 1980'li yıllardan beri ortaya koydukları özellikle kurumları müzeleri biyenalleri eleştirdikleri çalışmaların protestoların ...performansların, afişlemelerin, sergilerin, yayınların, verdikleri demeçlerin kurumları derinden etkilediğini söylemek yanlış olmaz. Örneğin 27 Ocak tarihli bir konuşmalarını dinledim. Çevrim içi bir konuşmaydı çünkü. Tam da The Art of Behaving Badly üzerine Hirschhorn'un asistan küratörü Sandy Gutman'la yaptıkları bir tartışma vardı. Bu kitaba da odaklanan bu kitapla birlikte ortaya koydukları çeşitli sergilerde de vücut bulacak. Çalışmalarına retrospektif bir bakış açısında barındıran Bunları çevrim içi çok rahatlıkla internetten aratarak bulmanız mümkün bu feminist, aktivist, sanatçı grubunun çalışmalarını özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, adaletsizliğine, sanat ve politikanın bu alanda nasıl iç içe geçtiğine, kurumların eleştirilmesine oldukça provokatif olabilecek, ilüstüre edici çalışmaları var. E, bu kitapta bunlardan kesitler e, sunuyor. Mesela kitapla ilgili neler denmiş biraz onlara da e, bakmak isterim. Los Angeles Times Graphic Punch, grafik bir e, darbe, bir yumruk olarak e, bunu tarif etmiş. Patriarkaya karşı e, çalıştıklarını özellikle e, vurgulamış. Ayrımcılığa ve de... Tabii ki sanat, sinema, politika, popüler kültüre karşı bu alanda nasıl e, yozlaşma olduğunu afişe ettiklerinden hem metaforik olarak hem gerçek anlamda afişe ettiklerinden bahsetmiş. Onların medyada e, nasıl ortaya çıktıklarından, e, büyük ölçekli sergilerine, sokaklarda yaptıkları e, kampanyalardan, e, müzelerde yaptıklarından leri performanslara kadar pek çok örnekler vermiş ve kitabın her bir kopyası bu gorilla maskesiyle birlikte geliyor. Böylece yani siz kendinize böyle bir gorilla maskesi içinden çıkan parçayla yapabiliyorsunuz. Böylece siz de o gorilla maskenizi takıp bu harekete katılabilirsiniz afişlerden oldukça e, örneklere e, yer veriyor e, çalışmalarının da bu kitabın da monografinin ötesinde bir bir araya gelme dayanışma hatta yani e, silahları çekme çağrısı olduğundan e, bahsedilmiş ve Gerilla Görsün 35. yılına denk geldiği özellikle söylenmiş. Kimler için uygun sanatçılar, sanat severler, feministler, Gerilla Görs fanları, öğrenciler ve bu alandaki aktivistler için çok uygun bir kitap olduğu özellikle belirtilmiş. Bütün bu yayınlar içinde. Gerilla Görs İstanbul'a nasıl aşina olduklarına biraz belki değinmek iyi olur diye düşündüm. E, 2000'li e, yılların başlarında Geryla Girls Türkiye'de oldukça bilinen e, bir isimdi şüphesiz. E, özellikle işte Metropolitan Müzesi, MET diye anılan e, müze için yaptıkları afişte kadınların MET'e alınması için çıplak olması mı gerekiyor e, gibi bir açıklama, bir soru. Sormuşlardı Çünkü Metropolitan Müzesi'nin modern sanat bölümlerinde sanatçıların %5'inden azı kadın ama nü çalışmaların %85'i kadın çıplaklığına yer veriyor diye özellikle vurgulamışlar. Belki en öncü en çok bilinen işlerinden biri özellikle bunu burada anmış olalım diyoruz. 2006'da Tate Modern onları adanmış dev bir ekrana ev sahipliği yaptı. 2014'te Amerikan Müzesi Whitney onların posterleri ve feminist sanatçıların eserlerinden oluşan büyük bir portföyü koleksiyonuna e, dahil etti. Bunlar önemli gelişmeler şüphesiz. Biraz önce bahsettiğim gibi Minneapolis'teki Walker Art Center önemli bir e, seçkilerine yer verdi. Dünyanın dört bir tarafında tabii ki sergileri Oldu bunlar çok önemli gelişmeler ama esasen hani Türkiye'de neler yaptıklarına da belki biraz daha bakmak lazım. Türkiye'deki Gaya Sanat Galerisi'nde bir sergileri oldu 2010'lu yıllarda ama o sergi o kadar ses getirdi mi bilmiyorum. Asıl büyük ses getirdiği dönem açıkçası 2006'da İstanbul Modern'de, E, katıldıkları sergiydi oldu. Rosa Martinez yine bir kadın küratör ve İstanbul Modern'in baş küratörüydü. Onun e, yaptığı sergi bünyesinde yer almışlardı. Eee O vesileyle e, İstanbul'a gelip Türkiye'deki kadın sanatçılar üzerinde araştırma yapmışlardı ve yeni bir iş ortaya koymuşlardı. Ben özellikle bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerilla görsün bu çalışması hakkında size bilgi vermek istiyorum. E, bir de röportajdan bunun için alıntı yapacağım. Elif Vargı'nın e, onlara yönelttiği e, sorularla e, oluşmuş Bir çalışma. Biraz çalışma tarzınızdan bahseder misiniz? Muhtemelen sırdır ama bu kadar farklı yerde, bu kadar çok iş ürettiğinizi görünce çekirdek kadro dışında size yardım edenlerin olabileceği aklıma geliyor diye sormuş. Biz çok çalışıyoruz ama aynı zamanda çok eğleniyoruz. İnsanları provoke etmek çok heyecan verici. İnsanların kafasında soru işareti yaratmak, bir şeylerin yavaş yavaş değiştiğini görmek de öyle demişler. Türk kadın sanatçıları araştırırken nelerle karşılaştınız sorusuna? Şu gerçekle karşılaştık. Türkiye'deki kadın sanatçıların Avrupa'dakilere göre çok daha iyi koşullarının olduğu zamanlar olmuş. Tabii bu arada Türk kahvesi ve falını keşfetmek müthişti. Bunu öğrenince tamam işte bu dedik demişler. Yine esprili bir cevap. Ve İstanbul Modern'in o zaman tophanedeydi İstanbul Modern okuduğu. Dış mekanına hemen o meşhur tophanedeki e, Saat Kulesi'nin e, önündeki e, panolara The Future for Turkish Women Artists yani Türk kadın sanatçıların geleceği Gerilla Girls tarafına açığa çıkartıldığı biçimde diyerek bir kahve fincanının içinden e, bakıp e, yorumluyorlardı. İstanbul'daki galeri ve müzeleri inceleyerek buradaki kadın sanatçılara kahve falıyla bakan Yepyeni bir çalışma hazırlamışlardı. 2006 yılında bu Türk kadın sanatçılarının geleceği posteriyle büyük ses getirmişlerdi İstanbul'da. Bunda yazanları sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle demişler. Boğazın ötesindeki kadınlara dikkat edin. İstanbul galerilerinde yapıtları sergilenen sanatçıların yüzde 40'tan fazlası kadın. Bu Avrupa ve ABD'dekinden çok daha yüksek bir yüzde. Pek yakında çok sayıda yabancı kadın sanatçı kariyerini geliştirmek için Türkiye'ye göç edecek. Buradaki erkek sanatçılar ise daha fazla beğenilmek için yer değiştirecek ve yurt dışına gidecekler. Müzelere güvenmeyin. Onun yerine bankalara güvenin. İstanbul Resim Eykel Müzesi'nin kalıcı koleksiyonunda sadece 17 kadın sanatçının eseri var. İstanbul Modern'in durumu da daha iyi değil. Pera Müzesi içinse yalnızca iki kadın sanatçına yer aldığı bir Türk resminde kadın imgesi sergisi düzenlendi. Sanatsal kaderiniz... Bir bankanın ellerinde olabilir. Bazı bankaların galerilerinin sicilleri çok daha temiz. Bir Türk küratör sonsuza dek yaşayacak. Diğerleri ülkeden sürülecek. Kadın sanatçıları destekleme konusunda en başarılı küratör klonlanacak. Kopyaları tüm dünyaya dağıtılacak. Müze sergileri ve bienal düzenlerken kadınları unutan küratörler bu tür geri kafalı düşüncelerin ait olduğu yere ABD'ye veya AB'ye gönderilmek üzere sınır dışı edilecek. Şansınızı donanmada deneyin. Bir müzede serginizin açılması konusunda ısrarlıysanız donanmayı deneyebilirsiniz. Deniz Müzesi sanat galerisinde sergilenen yapıtların %75'i kadın sanatçılara ait. Ee, Gerilla Girls bu çalışmayı 2006 yılında pembe bir fonun, Üzerine yine kendi her zaman kullandıkları renk olan sarı, kırmızı gibi renkleri de yer vererek The Future for Turkish Women Art as Revealed to the Guerrilla Girls ile bir kahve fincanının içine bakarak oradan fal bakan, geleceği, okuyan bir yorumla değerlendirmişlerdi. Bugün bunu sizlerle paylaşmayı özellikle önemsedim ve 35. yılları için çevrim işi mecralarda da dinleyebileceğiniz konuşmalarını ve özellikle de onların bu külliyatını bir araya getiren The Art of Behaving Badly kitabını bu vesileyle sizlerle paylaşmak istedim. Peki bu hafta kentte yani İstanbul'da, Türkiye'de takip edebileceğiniz neler var diye soracak olursanız öncelikle kaçırdığınız bir etkinlikten bahsetmek istiyorum size. Kaçırdınız ama kayıtlarını, videolarını izlemeniz mümkün olduğu için özellikle paylaşmak istiyorum. Birkaç tane de hala izleme fırsatınız olan yani güncel bir şekilde takip edebileceğiniz etkinliklerden de size elbette bahsedeceğim. Bahsetmek istediğim program geçtiğimiz birkaç gün sürdü. Üç günlük bir programdı. Wow! Dünya Kadınlar Festivali İstanbul 2021. Kadınları destekleyerek kadınların karşılaştığı güçlükleri ve daha eşit bir dünya için oluşturdukları çözümleri görünür kılmayı hedeflediğini söylüyor. Wow! Dünya Kadınlar Festivali ve şehirde kadın olmak temasıyla gerçekleşiyor. British Council öncülüğünde Sabancı Vakfı işbirliğiyle Türkiye'de 5-6-7 Mart tarihlerinde düzenlendi. Toplumsal cinsiyetin hayatlarımızı nasıl etkilediği, şehir hayatına katılım, şehrin görünmeyen yüzü, şehirde dayanışma gibi alt temaları ele aldı. Dijital ortamda gerçekleşti tamamen e, bu festival. E, YouTube kanallarından British Council'ın ya da Sabancı Vakfı'nın takip etmek mümkün oldu. Bir de web siteleri var hala aktif www.istanbul.org ben bu kaydı yaparken birkaç saatliğine bu web sitesi çalışmıyordu sanırım yeni bir şeyler yüklüyorlardı ama umarım siz baktığınız zaman aktif bir şekilde çalışıyor olabilir. Ee, İngilizce, Türkçe ve erişilebilirlik alanında da e, özellikle e, dikkat etmişler e, takip etmek geç, kaçırdığınız bu programları e, izlemek ya da dinlemek mümkün olacak. E, sanat ve sivil toplum alanlarından kadınların imza attığı çalışmalara yer veren bir program kapsayıcı kesişimsel adil ve herkese açık bir platform oluşturma amacı taşıdıklarını belirtiyorlar kadınların sesini duyurmak için imkan yaratıp yeni fikirlerin doğmasına zemin hazırlamayı hedefliyorlar 2010 yılından beri aslında Londra'da düzenlenmekte olan bir festival. Daha önce de İstanbul'a gelip konuşma yapan bu WOW Vakfı'nın kurucusu direktörü Jude Kelly tarafından şimdiye kadar 6 farklı kıtada 70'ten fazla festival düzenlendi. 2 milyondan fazla katılımcıya da ulaştığını özellikle vurgulamışlar. Bu yıl Mart ayında İstanbul odaklarında ama onun dışında Birleşik Krallık'ta, New York'ta, Nepal'de, Bangladeş, Pakistan, Tayvan ve Batı Avustralya'da da festivaller eş zamanlı olarak düzenlenmiş. Türkiye odağında engelleri ve sınırları aşan kadınların cesaretlendiren hikayeleri özellikle e, paylaşıldı. Organizasyonda kimler var diye bakacak olursanız British Council'un sanat direktörü Esra Aysun, Sabancı Vakfı koordinatörleri ve farklı kurumlardan bir kürasyon ekibine destek veren bir danışma kurulu var. Anadolu Kültür, Sabancı Üniversitesi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Havle, BGST gibi onların desteğiyle kolektif bir programasyon yapılmış durumda. Birleşik Krallık'tan ve Türkiye'den farklı disiplinlerde çalışan kadın sanatçıları ağırladılar. Ee, bu programlara ulaşmanız e, mümkün. Açılışında e, hali hazırda geçmişte İstanbul Jazz Festivali'nin direktörlüğünü üstlenen Londra Jazz Festivali'nin program direktörü olan Pelin Okçin'in de katkılarıyla Londra Jazz Festivali'nin programladığı bir açılış konseri oldu. Ama Türkiye'den müzisyenlerin performansları da yer aldı. Sivil alan dayanışma atölyeleri Yapıldı programda. Bütün bunları seyretmek, takip etmek mümkündü. <Gülüyor> Mesela programdan size biraz örnekler vermem gerekirse Mike Tiyatrosu sunar gibi bir program vardı. Hip Hop Ladies Turkey ile dans üzerine birlikte hareket konuşuldu. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Söyleşisi yapıldı. Ee, özellikle mesela bakmanın iyi olabileceği e, bölümler vardı. Kadın Kadın'da Mülteci Mutfağı gibi, kültürde kadın gücünü sunan Dilan Baykal ve Küratör Duygu e, Demir gibi, Barış İçin Müzik Vakfı'nın konseri e, gibi e, özellikle önemli bölümler vardı. E, tam da feminist sanatın da... E, önemli isimlerinden Güneş Terkol da bir konuşma yaptı. Harici sanatın odanında hep görsel sanatlar olduğu için bundan elbette bahsetmek gerekir diye düşündüm e, www.istanbul.org adresinden bütün bu 3 günlük programda e, dinlemek izlemek istediğiniz bölümlere bakmanız mümkün umarım devamda gelir bu programın diyelim peki bu hafta takip edebileceğiniz programlarda neler var diye soracak olursanız hemen e, salı günü 9 Mart'ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Devlet Konservatuarı olarak Modern San Dans Ana Sanat Dalını ...herkese açık, ücretsiz, çevrimiçi takip edebileceğiniz bir programı var. 9 Mart Salı günü. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok fazla duyurulmamış olabilir diye düşündüğüm için. Saat 6'da Somatik Meditasyon Beden Akordu Dans Atölyesi var. Bütün programasyonda da büyük rolü olan Tuğçe Ulu Gün Tuna'nın koordinasyonunda... ...Aslı Öztürk, Aslı Bostancı katılıyor... 19.30'da bireysel üretim yaklaşımları ve paylaşımları var. Bu sefer Canan Yücel Pekic'ten, Pınar Akyüz, Hilal Sibel Pekel, Umut Özdaloğlu da buraya katılıyorlar. Saat 9'da beden odaklı üretim süreci ve eğitim kapsamında sınır ihlali var. Moderatörlüğünü Ebru Nihan Celkan yapmış. Konuşmacılar Ayrin Ersöz, Gizem Aksu, Leyla Postalcıoğlu, Özlem Öz ve Tuğçe Tuna Kadın Hareketi 5 e, var e, bu programın adı bunun etrafına toplanıyor özellikle saat 9'daki bu sınır ihlali programıyla e, koordinasyonunda araştırma görevlisi Melih Kıraç üstlenmiş Zoom'dan e, bağlanabileceğiniz e, bir program bu. Özellikle buradan hatırlatmak istedim. Bir e, belirtmek istediğim programda İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın, İstanbul BNN'nin bir programı. Kadınların ortak hafızasında mültecilik ve geleceği birlikte kurmak adını taşıyor. Yan yanayız. Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ...işbirliğiyle yapılmış... ...iki güne yayılan bir çevrimiçi program... ...mülteci kadınların... ...bakışını merkezine alarak... ...dayanışmayı ve geleceğe dair... ...birlikte düşünmenin yollarını... ...aramayı amaçlıyoruz demişler... ...bu programda da Türkçe, Arapça ve İngilizce... ...simutane çeviri desteği olacak... ...katılım kapasiteyle sınırlı ama... ...bilgiyi İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın... ...web sitesinden... ...iksv.org'dan ya da sosyal medya... ...kanallarından edinebilirsiniz... 13 Mart'ta başlıyor program. Giriş konuşmalarının ardından saat 3 civarı Müzik Göçmenin Ne İşine Yarar adlı bir konuşma olacak. Evrim Hikmet Öütün, çalgıların dilinden Banu Güven moderatörlüğünde e, müzisyenlerin katılımıyla e, bir program yapacaklar. E, saat 5'te bu sefer Çiğdem Öztürk moderatörlüğünde Pınar Öünç ve Zeynep Dapak Dadak özür dilerim konuşacak. Okudukça, baktıkça, dinledikçe genişliyor dünya adını vermişler. Bu 13 Mart'taki bu ilk programı müteakip 14 Mart'ta bir saha deneyimi konuşması var. Eee Katarina Montans, mülteciler ve ev sahibi topluluklara destek kümesi temsilcisi 8'in geleceği kurgulamak için geçmişle yüzleşme akıl sağlığı ve psikososyal desteği hakkında diye belirtmişler. E, Ortak Geleceğimiz adlı bir program saat 3'te başlayan bu ilk konuşmayı takip ediyor. E, alandan temsilcilerle atölye özet durumu, göçmen kadınlarla kültür, sanat alanında çalışanların deneyimlerini bir araya getiriyor ve akabinde Çiğdem Öztürk moderasyonunda bir soru cevap seansı da olacak ve Peradi konseri olacak saat 17.15'te Salon İKSV organizasyonu ve sunuşuyla böyle bir program İstanbul Kültür Sanat Vakfı İstanbul Biennili ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ortaklığıyla kadınların ortak hafızasında mültecilik ve geleceği birlikte kurmak ama bunun dışında İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nden İstanbul e, Moderne Pek çok oluşum Kadir Asit Üniversitesi'nde bugün daha erken saatlerde bir araştırmanın sonuçları yayınlandı biliyorum. Pek çok e, sivil toplum örgütü, Kültür Sanat Kurumu bu hafta ya özel İstanbul, Büyük İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve onların kültür platformları da dahil olmak üzere pek çok özel e, program yapıldığından bahsetmek mümkün. E, takipte olmakta, katılımcı olmakta bu programlara özellikle bu hafta e, fayda var. Ama dilerim ki e, kadın haklarıyla ilgili bu mücadele, hak arayışı önümüzdeki dönemlerde de artarak yayınlarla, sergilerle, araştırmalarla atölye çalışmalarıyla devam eder. Sadece bu haftayla sınırlı kalmaz. İşte tam da bu nedenle 1980'li yıllardan beri bu alanda ses getirmeye çalışan, aktivizm de yapan, sanatla da iştigal eden Galeville'a görsün. Bu külliyatını bir araya getiren yayını önemsediğim için sizinle bu hafta paylaşmak istedim. The Art of Behaving Badly. Eminim çekilmez Çevrim içi de bu konuda dinleyebileceğiniz, okuyabileceğiniz e, malzemeler, bilgiler, kaynaklar e, vardır. Bu alanda yayınlanmış son derece değerli başka yayınlarda söz konusu elbette. Ben programcısı Çelenk. Kadın olmaktan, kadın arkadaşlarımdan e, gurur duyuyorum. Hepimize bugün kutlu olsun. Özellikle kadının emeğinin, hakkının verildiği günlere hep beraber diyorum. Hoşçakalın.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 Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.